Allah Teala bize e, kader meselesini detaylı olarak konuşmamızı mümkün kılacak bilgileri iletmemiş, bildirmemiş, açıklamamış. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de bu konuda konuşmaktan bizi sakındırmış. Kader meselesinden bizi haberdar etmiş kader diye bir meselenin varlığından bahsetmiş kadere imanın gerekliliğinden bahsetmiş ama detayını vermemiş detayını vermediği için de e, kader meselesi ana gövdeden ayrılan birçok e, fırkanın varlık sebebi olmuş vücut sebebi olmuş Bunları cebriyeyi, kaderiyeyi, mutezileyi biliyorsunuz. Biz de burada yeri geldikçe, bahsi düştükçe bunlardan bahsediyoruz. Başlıklar halinde söylemek gerekirse, Ehl-i Sünnet ve Cemaat, Sahabe-i Kiram döneminden bugüne kadar şu nokta üzerinde buluna gelmiştir. 1- Allah Teala bizim için olmuş olan ve olacak her şeyi takdir etmiştir. irade etmiştir. Vakti merhunu geldiğinde yaratır. Yaratmadan önce ezeli ilmiyle bütün detaylarıyla bilir. Bu meseleye aklı ermeyen insanlar gene Kur'an-ı Kerim tarafından akletmeye düşünmeye çağrılıyor hiç yaratanla yaratmayan bir olur mu buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'de yaratan yaratmayan gibi olur mu düşünmüyor musunuz Ya da Mülk Suresi'nde Yaratan bilmez mi? O latif ve habirdir buyuruluyor. Ve burada dikkatimiz yaratmaya çekiliyor. Halk fiiline, halık ismi şerifine, halk sıfatına çekiliyor. Demek ki bilme ile yaratma arasında vazgeçilmez bir ilişki var zamanın izafiliği konusunda bilgi sahibi olmayan bir insanın Allah Teala'nın ilmi hakkında konuşması abesle iştigaldir. Artık bugün fizikçiler uzay zamanı diye bir şeyden bahsediyorlar mesela. Hız arttıkça zaman kısalıyor. Diyorlar ki fizikçiler İki tane kardeş düşünün, ikiz olsun, aynı anda doğmuş olsun işte. Bir dakika farkla mesela doğmuş olsun. Bunlar on yaşına geldiğinde birisini bir uzay aracına bindirelim ve uzaya gönderelim. Öbürü dünyada kalsın, aradan üç sene geçsin. Uzaydaki çocuk dünyaya geldiğinde on iki yaşındadır, dünyadaki çocuk on üç yaşındadır hız zamanı nasıl etkiliyor? Görüyor musunuz? Dolayısıyla biz e, zamana mahkum, bağımlı varlıklar olarak her şeyi kendi zamansallığımız içinde algılama e, eksikliğiyle malülüz. Bu bir eksikliktir. Bizim mahkum olduğumuz zamanı aşabilenler için Bu problem olmaktan çıkıyor. Bizim için gelecek, onlar için hal oluyor ve onu biliyorlar. İşte o çocuk 12 yaşındayken bu çocuğun bir sene sonra ne yapacağını biliyor haldedir. Dolayısıyla usulü din konusunda çalışanların ben ilahiyat Fakültesi'nde Kelam ana bilim dalında olsaydım bu konuyu çalıştırırdım gençlere. Zaman meselesini çalışın, hız meselesini çalışın, fizik kurallarını çalışın, fizik ilmi ile kelam ilmi, usul-i din ilmi arasında kopmaz bir ilişki var. Şimdi bu meselelerde kafa yoracak insanlar, kadrolar yok ve biz bir takım ayetler, hadisler havada uçuşuyor, kader meselesini kendimizle tartışıyoruz. Bir yere bağlamamız, sağlıklı bir neticeye vardırmamız mümkün değil. Onun için işte öyle bir nokta geliyor ki Allah bilir mi bilmez mi kulun iradi fiillerini bizim için gelecek olan zamanı filan gibi tartışmaların içine giriyoruz. Aslında bunlar anlamsız tartışmalar. Evet. Ama bir şeyi biz Kur'an naslarından çok açık ve net biliyoruz. bizim bütün zamansallıklarımız geçmişimiz, halimiz, geleceğimiz bütün zamansallıklarımız içerisinde her ne ile ilişkimiz olacaksa, her ne yapacaksak, başımıza her ne gelecekse her neyi yaşayacaksak bunlar Cenab-ı Hak nezdinde malumdur ve kaydedilmiştir. Bir kitaba yazılmıştır. Kur'an-ı Kerim ayetleri bu konuda o kadar açık ve net bilgi veriyor ki bize bunu tartışmanın e, abesle iştigalden öte bir şey olduğunu söylemek zorundayız.